Ondan sonra gelen ayet, insan var ya Cenab-ı Hak buyuruyor, gafletini bildiriyor insana. Rabbi kendisine imtihan edip de ikramda bulunduğunda, bol nimet verdiğinde ''Rabbim bana ikram etti'' der. Allah'ın verdiği nimetleri Allah tarafından geldiğini kul farkında olmalı. Ve yani bu nimetlerin şükrü olarak infak etmeli. Çünkü bütün nimetler Cenab-ı Hak kaydı. Ben dediğim zaman gitti, mahvoldu. İşte Karun'un misali. Kendini biriktirmek, çünkü İslam'da mülk Allah'a aittir. Ne ferdindir mülk, ne toplumundur. El mülkü mülk Allah'a aittir. Fert, bir emanetçidir. Emanetçinin, emaneti yeni tevdi etmesi lazım. Onun için kendini biriktirmek olan pintilik bir gasptır. Yine israf etmekte, yine o, o da ayrı bir gasptır. O da kendine harcıyor. de kendisine. Biri kendisine birikliyor cimlikte, öbürü de kendisine harcıyor. İkisi bunların gasp olmuş oluyor. Çünkü el-mülkü mülk Allah'a aittir. Kur'an ve sünnetin muhtevası içinde yaşamak, o şekilde üstünde infak etmek. Emredilen budur. E Cenab-ı Hak bir es-sail ve mahrum buyuruyor. İhtiyacını arz eden, ihtiyacına iffede arz edemeyenin hakkı vardır. Yani bir mümin üzerinde imkanı olanların üzerine imkanı olmayanların hakkı olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Tabi hakkı yerine getirmeyen de mümin kardeşlerinin hakkını gasp etmiş oluyor. İslam'da mülk talakisi. Kalp inceleyecek, takva hali olacak, zarifleşecek. Ayet-i kerimede "Sen onları simalarından tanırsın." buyuruyor. Yani kalp bir röntgen haline gelecek. Sadakalarınızı, zekatlarınızı kendisine Allah'a adayanlara verin buyuruyor. Onlar iffetleri dolayısıyla gelip istemezler. Herkes de onun imkanını zanneder. Sen onları simalarından tanırsın Cenab-ı Hak buyuruyor. Tabi şu var, para da yılan gibidir servette. Nereden gelse oraya doğru akar. Onun da, paranın da bir kaderi var, varlığın da bir kaderi var. Boğazdan geçen haramsa ameller bozulur. En azından ihlas bozulur. Mümin, büyük bir hasatle iki şeye dikkat etmelidir. Cebindeki paraya haram karışmasın, şüpheli bir şey karışmasın. Villazı bu zamanda bunu çok dikkat etmek. Bir kul hakkı girmesin. Bir faiz girmesin. Bozuk bir kazanç girmesin. Bir kul hakkı girmesin. Amelini bozuyor çünkü. İkincisi, ikinci müessir insan üzerinde. Gönlümüzde muhabbetini taşıdığımız insana dikkat etmeliyiz. Gazali'nin ifadesiyle zihni beraberlik, zamanla kalbi beraberlik haline gelir. Yani amellerimizde iki büyük müessir, muhabbet ve para. Muhabbet duyduğumuzun onun enerjisini alırız. Müsbetse, müsbet ise müspet, menfi menfi. Diğeri para kazandığımızın ruhani hayatımızı ya arttırır ya da hantallaştırır. Daima dua etmemiz lazım. Ya Rabbi bana haramdan korunmayı nasip et. Ya Rabbi sevmediğini bana sevdirme. İbn-i Mesud rivayet ediyor. eshab Kiramın hanımları, akşamları beyleri geldiği zaman onları sordukları bugün hangi ayetindi? Allah'tan bugün ne gibi bize bir talimat geldi? Allah Resulü'nün mübarek ağzından ne gibi kelamlar çıktı? çarşıda ne var çarşıda ne satılıyor ne moda diye sormuyor eshab-ı kiram Hanımları. Bugün hangi ayetinde buyuruyor? Sabahlarında efendiliği geçirirken sakın bize haram lokma getirme. Şüpheli lokma getirme. Biz açlığa dayanırız fakat cehennem azabına dayanamayız derlerdi. Millasa servetin gelen tehlike iblis ve nefis, varlıklı kimseye yaptığı az hayrı çok gösterir. İmkanına bakmaz, kazancına bakmaz. Kendini toplumla kıyas yapar. O bakımdan iblis orada bir musallattır. Yaptığı az bir hayrı çok gösterir. Yani güzel bir hak dostunun güzel bir şeyi var. Hırsız diyor, eskici dükkanı soymaz diyor. Kuyumcu dükkanı soyar diyor. Şeytan daima meyvel, meyveli ağaca taş atar. Daima kandırma peşindedir. De peygamberler misal, Süleyman Aleyhisselam misal, nimel abd buyuruyor Cenab-ı Hak. Nasıl serveti kullandı, ne güzel kuldu buyuruyor. Eyüp Aleyhisselam şükürde ve sabırda, onu Cenab-ı Hak nimel abd, onu güzel eyüp bir kuldu buyuruyor. Peygamberler hiçbir miras bırakmadı. Bir servetle dağıtmadı. Daima bir muhabbet, bir nezaket, bir zarafet, insanlık tevzi etti. Bir batılı mütefekkir onu söylüyor. Başında diyor, taçla gezen hiçbir kral diyor, yeleğinin yamasını yamayan Muhammed kadar dünyada itibar bulmadı diyor. Bunu diyen bir yabancı. Tavsiyeden takva hayatı. Takva et her türlü sapık, götü yollardan, başıboş ve hayvani yaşayıştan, iç dünyamızı arındırmak. Masivadan yani Allah'tan, uzaklaştığı her şeyden, fucurdan iç alemimizi arındırmak. Takva ve fazilet diğer bir ifade, fıttırattaki meziyetleri inkişaf ettirme. Diyaradan fıttırattaki menfilikleri köreltme. Bu şekilde ikra bismi halak yaratan Rabbinin adıyla okuyabilme. Kalbin o vasata gelebilmesi. Yine Cenab-ı onun altındaki ayette de onu imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim beni önemsemedi der, üzülür rızkının azaldığında. Belki o hayırdı kendisi, onu düşünmesi Belki o devam etseydi kendisi belki menfi yerlere dalma olacaktı, çoluk çocuğunda olacaktı vesaire olacaktı. Belli asıl kuldan Cenab-ı Hakk'ın istediği hale razı olmak. Kanaatte zengin olabilmek. Ondan sonra Cenab-ı Hak ayete vicdani duruma geçiyor. Yani vicdanımıza bir ayna tutturuyor bizi. Bu aynada vicdanını gör diyor. İnsanlığını tanı diyor. Hayır doğru siz yetime ikram etmiyorsunuz buyuruyor. En büyük yetime ikramı bugün yetimin hidayeti. Yetime bir çikolata vermek değil. Yetimin hidayeti bugün. Yetime sahip olabilmek. Doğru siz yetim, ikram etmiyorsunuz. Yoksulu da yedirmeyi birbirini teşvik etmiyorsunuz. Hem yedireceksin hem de teşvik edeceksin. Vicdanın Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfıdan bir tecelli alacak. Helal haram demeden de miras yiyorsunuz. Obur gibi. Düşünmeden. Malı da aşırı biçimde seviyorsunuz buyuruyor Cenab-ı lazı i̇şte günümüzün ayeti kerime bir şeyini çizmiş oluyor haritasına